Programımızı kelamların en güzeli olan Yüce Allah'ın kelamıyla başlayacağız inşallah. Dünya Kur'an okuma birincisi Doktor Hamid Şakir Necat hocayı Kur'an-ı Kerim'i okumaları için huzurlarınızı arz ediyorum. Buyurun hocam. <gülüyor> رحمة الله الرحمن الرحيم رحمة <تصفيق> Altyazı <gülüyor> M.K. Oh, oh. لا نقول الأسماء It's middle. Bismillahirrahmanirrahim. I'm well, um... لم يلد ولم يولد ولم aşıkları İstanbul'dan Siyer Araştırmaları Merkezi kurucusu Sayın Muhammed Emin Yıldırım Hocamızı sahabeleri tanıtmak için 82 ilde 82 sahabe isimli bir projeleri var. Değerli Muhammed Emin Hocamız bugün de bize Halit bin Velidi anlatmak için hocamız aramızdalar. Değerli kardeşlerimiz Hocamızı Halit bin Velid'i bize anlatmaları için huzurunuza arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşlerim, benden önce konuşan Muhterem İbrahim hocam bugün Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından Fethi'nin bir bayram olduğunu söyledi. El hak doğrudur. Ben de onun için sizin bayramınızı tebrik ediyorum. Ayda ve Piroz ve Allah bu bayramların altında yürümeyi bizlere nasip eylesin. Ve gerçek manada İslam'ın şerefini şereflerin en büyüğü olarak kabul ederek ondan başka hiçbir şerefe teslim olmadan ondan başka hiçbir şerefle tatmin olmadan bize şeref olarak İslam yeter bize şeref olarak iman yeter diyen sizin de çok iyi tanıdığınız İman davasının temsilcileri olan başta Aleysselatü vesselam efendimiz ve onun mübarek ellerinde yetişen ashabı kiram efendilerimiz, şarkın en sevgili sultanı olan Selahaddin Eyyubiler ve onlardan ilham alarak iman davasını temsil eden ve bizim yolumuzun yegane rehberleri olan o güzide insanların yolundan ...Allah bizleri ayırmasın... ...aziz kardeşlerim... ...Diyarbakır... ...çok farklı bir yer... ...ben burayı çok sevdiğim için... ...ve nereye gidersem... ...Diyarbakır'dan bir şekilde... ...kapı açtığım için... ...çoğu beni Diyarbakır'lı zannediyor... ...ben Erzurumluyum... ...ama Erzurum'u ne kadar seviyorsam... ...on kat daha fazla... Bu toprakları seviyorum. Neden bu toprakları seviyorum biliyor musunuz? Ben susayım bu topraklar konuşsun. Onlarca peygambere yataklık etmiş bir yer burası. Yüzlerce sahabiye yataklık etmiş bir yer burası. İslam'ın sembolü olan ezanın susmadığı... 1416 senedir hicri olarak susmadığı bir yer burası Evet biz çok zulümler gördük Çok sıkıntılar çektik Siz benden daha iyi biliyorsunuz Ama elhamdülillah savrulduk Yere yattık Çamura battık Belki kirlendik Ama köklerimizden hiçbir zaman kopmadık Bitirdik Bundan sonra kalkmayacak dediler Bir daha Bismillahüallahu ekber dedik Ayağa kalktık Bir daha aynı coşkuyla aynı, aynı coşkuyla aynı güzellikle Aynı coşkuyla Aynı güzellikle Bu topraklarda imanı Temsil ettik Siz bana bir yer gösterin bir başka yer gösterin ki bir milyon insan sokaklara peygamberin aşkıyla düşsün Bana bir yer gösterin. Bana bir yer gösterin. Bir yerden haber verin ki peygamberin adı anıldığı zaman yürekler buradaki topraklar gibi... ...kıpır kıpır olsun... ...sahabenin aşkı gibi... ...sahabenin sevdası gibi... ...imanın... ...en gür sedayla... ...temsiliyeti yerine gelsin... ...ben sevmeyeyim de... ...Diyarbakır'ı ne yapayım... ...Evliya Çelibi boşuna dememiş... ...abdestsiz girilmeyen şehir diye... ...boşuna dememiş... ...peygamber duası almış şehir diye... ...boşuna dememiş işgal edilmemiş bir kez fethi yapılmış arkasından bir kez daha fetih olmamış ezan susmamış iman temsil edilmiş engül seda ile Kur'an'ın adamları bu coğrafyada Kur'an'ı temsil etmişler ümit varım ne olur beni yalancı çıkarmayın kuzusun fethi bile Sizlerin elinde, sizler Tevrat'ın ifadesiyle Kuzey'in aslanları olacaksınız. Ve o işgal altındaki topraklar... <Gülüyor> o işgal altındaki topraklar Allah'ın izniyle Selahattin'in torunlarının eliyle yeniden özgür bir ezana kavuşacak aziz kardeşlerim size ben Halit bin Velid'i anlatmaya geldim ama yüreğimden geçen bu duyguları da paylaşmadan edemedim Halit bin Velid'i anlatmanın kolay olmadığını biliyorum Halid bin Velid ki Seyfullah diye lakaplanmış İslam'ın kılıcı o o bambaşka birisi ve gerçekten onun dünyasından diyar Bekir insanı olarak sizin de alacağınız çok şey var. Madem bu topraklar İyal bin Ghanem'in, Muaz Cevelin, Cebel'in, Said İbni Zeyd'in ve Halid İbni Velid'in ayaklarının izini taşıyor. Burası diyar Bekir değil. Burası Diyar-u Sahabe'dir, burası Diyar-u Halid'dir, Halid'in memlekesidir, Halid'in elindeki azalet dağıtan o kılıç inşallah sizin elinizde farklı bir biçimde 21. asırda aleme temsil edilecektir. Ben Halid'i takbir! Ben Halid'i size beş başlıkta özetleyeceğim. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Böyle bir zemin konferansa da müsait bir zemin değil. Ama madem Halid bin Velid'in adına bir meclis kuruldu. Bugün Halid'in dünyasından 21. asırda Halit olma adına mesajlar alarak evimize dönmemiz lazım ki bizden hizmet bekleyen bu topraklar bir şekilde hizmet alsın biz hizmete aday olalım ve buradan alacağımız ilhamla hizmet adına Kur'an'ın yolunda imanın yolunda bir şeyler yapabilelim ne anlatacağım size birincisi iman yolunda Halid Halid İbni Velid miladi 583'te doğdu dikkat buyurun İslam Mekke'nin sokaklarında duyurulmaya başladığı zaman Halit 27 yaşındaydı o Halit 20 yıl boyunca imanın karşısında durdu o Halit 20 yıl boyunca sizin iman ettiğiniz ve sonradan Halit'in de iman edeceği peygamberi dinlemedi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ara ara Halit aklı, aklına gelince "Ah Halit" diyordu. "Senin gibi akıllı bir adam, senin gibi akıllı bir insan nasıl olur da imana gelmez? Düşünün. Aslında sizin iman ettiğiniz peygamberleriniz şimdi bugünün dünyasında da İslam'ın kayıp çocuklarını Halit gibi akıllı olmalarına rağmen yanlış ideolojilerin peşinde koşan yanlış davaların içinde olan yanlış sevdaların peşinde olan Halitlerin nasıl İslam'a kazandırılacağını bize gösteriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü Halid'in kulağına gittiği zaman Halit çok şaşırdı demek Muhammed benden böyle bahsediyor öyle mi dedi. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam hicretin altıncı yılında Hudeybiye'ye geldiği zaman uzaktan izlemişti Halid peygamberini. Daha o Muhammedun Resulullah dememiş. Ama Allah Resulü'nün ve sahabenin kıldığı namaz Halid'in yüreğine iman tohum ekmişti. Unutmayın Halid'in çocukları unutmayın diyarus sahabenin evlatları namaz imana mesafeli duranların yüreğini imana açan en önemli işarettir öyleyse eğer sahabenin hasbiliğinde namaz kıldığınız zaman sizi izleyen gözler var bundan hiçbir zaman unutmayın bunu aklınızdan çıkarmayın ve bunun gereğini yerine getirin bir yıl sonra Umretul kaza için, kaza umresi için, Efendimiz Sahabeyle Mekke'ye geldiği zaman Halid peygamberi görmemek için Mekke'den çıkıp gitti. O güne kadar Bedre katılmamış, Uhud'a katılmış, Uhud'un galibi Halid olmuştu, Hende'ye katılmış, Hende'in galibi Müslümanlar olmuştu ama sıcak bir savaş olmamıştı. Umretul Kazan'ın arkasından hicretin 8. yılı Halid kendisini sorgulamaya başladı. Halid dedi kendi kendine, vakıd megazisinde anlatıyor bize. Ne yaptın, ne ettinse Allah Muhammed'i üstün kıldı. Demek ki o korunmakta, demek ki onda başka bir şey var. Bu sorgulamanın üzerinden çıktı, Medine'ye geldi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Halid'in gelişini duyunca gel Halid gel dedi. O tutturdu Halid'i önüne. Halid dedi ki ya Resulallah şimdiye kadar çok yanlış yaptım. İman içinde şimdi huzurundayım. İman ediyor. Seni tasdik ediyor. Sana olan imanımı burada ikrar ediyorum. Allah Resulü Allah'a hamdolsun. Halid'i İmana getiren imana kazandıran Rabbime Hamdolsun dedi O Halit o anda Kılıcını çıkardı Resulullahın önüne koydu Ya Resulallah dedi Şimdiye kadar Bu kılıcı hep sana Karşı kullandım Artık bu kılıcı kullanmak yok Bu kılıcı sana veriyorum dedi Efendimiz aldı o kılıcı Yeniden Halit'e verdi Hayır dedi Halit Şimdiye kadar İslam'a karşı kullandığın Bu kılıcı Şimdiden sonra İslam için kullanacaksın Allah için kullanacaksın Kur'an için kullanacaksın Takbir. <Gülüyor> Takbir. <Gülüyor> Takbir. Takbir. <Gülüyor> Halit o günden sonra Artık Halid bin Velid değildir, Seyfullah'tır, Allah'ın kılıcıdır, o Allah'ın kılıcı yıllar sonra savaş meydanlarında yeni Müslüman olanların önüne geçip namaz kıldırmak için Mihrapta durduğu zaman aslında gençler geçirmişler öne Halit demişler sen Resulullah'ın sahabisisin sen geç bize namaz kıldır Halit istemeye istemeye geçmiş Fatihayı okumuş öyle böyle sonra kısa sürelerden birini okumuş okuyamamış kurban olduğum sultan şöyle çevirmiş böyle çevirmiş arkasındakilerin gülmesine bile sebep olmuş namaz bitmiş dönmüş o gençlere demiş ki benim kıraatimi beğenmediniz biliyorum güldünüz benim üzerime belki de içinizden şunu geçirdiniz Resulullah'ın sahabesi Kur'an okumayı bilmiyor Akbim! evet vallahi ben Kur'an okumayı bilmiyorum ama niçin öyle olduğumu gelin size söyleyeyim ben geldim Resulullah'ın önünde durdum İman ettim Kılıcımı ona geri verdim Bana tekrardan kılıcımı verdi Hadi Halit dedi Cihat meydanlarına Bir çıktım cihat meydanlarına Bir bindim ata Bir el elimi aldım kılıcı Bir daha Rahlenin başına oturmaya Zamanım olmadı Takbir Ben Rahnenin adamı olamadım ama meydanların adamı oldum kurban olayım sana Halit sen meydanların adamı olmasaydın bu topraklar imanla nasıl payla buluşacaktı bu topraklar Kur'an'la nasıl buluşacaktı Allah Allah sana da rahmet etsin senin gibi olan ashabı kiram efendilerimize de rahmet olsun ne aklıma geliyor biliyor musunuz? Benim Diyarbakır'lı kardeşlerim. Diyorum ki bazen kendi kendime. Yahu bizim iman ettiğimiz o peygamberin elinde binlerce sahabi yetişti. Onlardan bir tanesiydi Hazreti Ali. O dedi ki bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Elhak bu söz doğru. Ya bize bir harf değil... Bize iman öğretene biz ne oluruz? Bize Kur'an öğretene biz ne oluruz? Bize hidayetin şerbetini içirene biz ne oluruz? Vallahi onlara kırk yıl değil, dört yüz yıl köle olsak yine az. Çünkü onlar bizi karanlıktan aydınlığa taşıdı. Zulümattan nura taşıdı. Gelmeseydiler kimimizin atası zerduş olarak gidecekti. Kimimizin atası başka bir din mensubu olarak gidecekti. Ama şimdi bu topraklarda susmayan 1416 senedir bir ezanın olduğu coğrafyanın çocuklarıyız. Elhamdülillah. Unutmayın böyle bir coğrafyada olmanın Halid'in misyonunu diriltme adına bize söyleyeceği çok şey var. Ben sizi alayım. Ne sizi Mute'ye götüreyim... Ne sizi başka bir yere götüreyim... Sizi Yarmuk'un meydanına götüreyim... Yermuk ki... Hicri 12. yılda... O günün coğrafyasının... Bediriydi... Bakın o coğrafyada... Yermuk savaşı... Bizanslarla olurken... Bizans'ın komutanı Heraklius... Bir casus göndermişti... Git... Müslümanların içinde dolaş Müslümanlar nasıl adamlar Öğren bize gel Casus geliyor Dikkat edin benim aziz kardeşlerim Casus Herakluysa Müslümanlara rapor ediyor Diyor ki Ey kral ben böyle adamlar görmedim Vallahi onlar Geceleri Seccadenin başında Gündüzleri Atın sırtında Zaten ne diyordular sahabe için? Fursanul fursanın nehar, ruhbanul leyl. Gecenin ruhbanı, gündüzün mücahidi. Onlar öyle adamlar ki haksızlığa karşı tahammülleri yok. Onlar öyle adamlar ki hırsızlık yapan komutanlarının oğlu bile olsa onun elini kesen adamlar. Onlar öyle adamlar ki Allah dedikleri zaman, peygamber dedikleri zaman yerinde durmayan adamlar. Böyleyse eğer aslında bize bir şeyler söylüyor. Halid'in fethettiği toprakların hakkı gecelerin imar edilmesiyle ancak mümkün. Bakın sizin dedeniz Selahaddin Eyyubi Selahaddin'i Kürd'i mi desem yok öyle demeyeyim ben biliyorum Diyarbakırlar'ı ben aslında Selahaddin Eyyubi Selahaddin Eyyubi yapan sözü söyleyeyim size o ne Selahaddin Eyyubi ne Selahaddin'i Kürd'idir o Selahaddin Muhammed'idir böyle olduğu için takvim Takviiiiiiiim! Takviiiiiiim! Bakın böyle olduğu için bize bir şey anlatıyor, bir şey, bir şey söylüyor. Çadırları dolaşıyor, Kudüs'ün fethinin öncesidir. Varıyor bir yere. O çadırlar bizim evlerimize benziyor. Horlama sesleri geliyor. Orada uykunun işareti var Farklı bir hava var selahaddin Muhammed'i diyor ki askerlerine Bakın bu çadırın olduğu yerden Mağlubiyetin kokusu geliyor Varıyor başka bir yere O çadırın sakinleri Kur'an'ın başında Dua dua yakarıyorlar Allah'ım zafer diyorlar Allah'ım Kudüs diyorlar Allah'ın Müslümanlar diyorlar Allah'ın ümmet diyorlar diyor ki işte buradan galibiyetin kokusu geliyor işte ona bu ilhamı veren Halid'in askerlerini casus Heraklius'a anlatıyor Heraklius casusun sözlerini dinledikten sonra sözü nedir biliyor musunuz desenize yerin altı ...yerin üstünden daha hayırlıdır. Çekiliyor... ...Suriye'yi terk ederken... ...Suriye'yi gören... ...bir tepenin üstünde... ...elini de Suriye'ye sallayarak... ...şu tarihe geçen... ...sözü söylüyor... ...elveda Suriye... ...ebediyen elveda... ...o biliyor... ...Halitlerin olduğu bir yerde... ...Ebu Ubeyde'lerin... ...olduğu bir yerde selahaddinlerin olduğu yerde bu topraklara girilmeyecek ama ne oldu Suriye'nin halini benden daha iyi görüyorsunuz ne olduğunu da benden daha iyi biliyorsunuz Halitler yok içimizde Ebu Ubeyde'ler yok İyad bin Ghanemler yok eğer böyle olsaydı halimiz bambaşka olurdu İşte Halit bin Velid'i Halit bin Velid yapan ve onun arkadaşlarını düşmana bile takdir edilen ruh böyle bir ruhtu. O savaş sırasında ne oldu biliyor musunuz? Hazreti Ömer hilafete geçti. Hazreti Ebu Bekir vefat etmiş. Mektup gönderiyor Hazreti Ömer. Komutan Ebu ubeydece İbni Cerrah'a hitaben. Mektup sana ulaştığında komutan sensin. Halit ise senin altında bir askerdir. Ebu Ubeyde İbni Cerrah bunu açıklamıyor. Savaş bitiyor. Savaştan sonra açıklıyor. Halid İbni Velid o büyük komutan. O ordular deviren, o düşmanın önüne, düşmanın önüne çıktığı zaman adıyla düşmanın ödünü koparan o yiğit böyle bir karar karşısında en ufak bir şey söylemiyor. Yıllar sonra Hazreti Ömer'in karşısına geldiği zaman Hazreti Ömer ona şunu söylüyor Halid diyor Seni azledişimin sebebi Seni bu işe ehil görmemem falan değildi Ben seni bir şey için azlettim Baktım ki insanlar Zaferi Allah'tan değil Senden beklemeye başladılar Dediler ki Halid'in olduğu yerde savaş galip gelinir. Halid'in olduğu yerde mağlubiyet olmaz. Ama sen de ben de çok iyi biliyoruz ki galibiyet Allah'tandır. Ancak Allah verirse galip olabiliriz. Şahısların hiçbir şeyi yok. Ben seni bundan dolayı azlettim diyor. Takvi Halid bin Velid'in Ahmet fethini benden daha iyi biliyorsunuz. Onu anlatarak zamanı tüketmek istemiyorum. Ama ben Ahmet fethini okurken nedendir bilmem aklıma hep Mekke fethi gelir. Hani Resulullah Mekke'ye dört koldan girmişti ya Halid bin Velid'in arkadaşlarıyla beraber Ahmet'e girişi de aynen Resulullah'ın Mekke fethine girişi gibidir Halit bir koldan Said İbni Zeyd bir koldan Muaz İbni Cebel bir koldan İyad bin Ghanem bir koldan Dört koldan Bu topraklara girecekler Ve bu toprakların insanı İslam'ı kabul edecekler İslam'ın insanı olacaklar O günden sonra da İslam'ı temsil edecekler Halit bin Velid'in Vefatına ait bir şey söyleyeyim, sonra da size mesaj adına birkaç şey söyleyeyim, sözlerimi toparlayayım. O Halid, komutan olduğu savaş sayısı, Müslüman olduğu günden sonra tam 35 tanedir. 35 tane savaşa komutanlık etmiştir. Hepsinin galibi de, hepsinin muzaffer komutanı da Halid bin Velittir. Ama o Halit, savaş meydanlarında özlediği, beklediği şehadete bir gün olsun savaş meydanlarında ulaşmayacaktır. Hicretin 21. yılı, yer Suriye'nin Humus şehri. Aşere-i Mübeşşere'den, bu topraklarda ayak izi bulan, bulunan Said İbni Zeyd, duymuş ki Halit hasta, Yatakta Halit Halid'i ziyarete geliyor Halid'i çok sever İkisi birbirinin dostudur İçeriye giriyor Selam veriyor Halit ayağa kalkmaya çalışıyor Kalkamıyor Yatağa düşüyor Yatağa düşünce ağlamaya başlıyor Said diyor ki Ne o kahraman Ölümden mi korkuyorsun Diyor ki ne ölümü Gel ben niçin ağladığımı söyleyeyim sana ben savaş meydanlarından savaş meydanlarına koştum durdum hangi savaşı yönettimse dedim ki kendi kendime bu savaş senin son savaşın ben her savaşa şehadet aşkı ile vardım ama gel gör ki Allah bana şehadeti nasip etmedi şimdi ben yatakta Haşa yüz binlerce kez haşa. Ama söz onun. Develer gibi öleceğim. Allah'a şehit olarak gitmediğim için bu gözyaşları diyor. Takvim, takvim. O bir şehadet aşığı. Şehit gibi yaşamış. Ama şehadet nasip işi. Allah ona nasip etmemiş. O gözyaşları içerisinde... Said İbni Zeyd'in de şahadetiyle vasiyetini yazdırıyor. 35 savaş kazanan bir komtandan bahsediyorum size. Şam'ı, Bizans'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı, Ürdün'ü, El Cezire'yi diz çöktüren bir komtandan bahsediyorum size. Yaz diyor katibe yaz. Vasiyetimdir. Bıraktığım mal Hazreti Ömer'e gönderilsin Malın ne ey sultan Bir at Bir de kılıç Onun geriye bıraktığı sadece bunlar Said ibn Zeyd'e dönüyor Diyor ki Said Biliyorsun Kahramanlar Kılıç sesinden hoşlanırlar Benim kabre koyduğun zaman Ne olur Benim Kılıcımı o toprağa getirin ve kılıcımı toprağa sürün. Çünkü kahramanlar kılıç sesinden hoşlanırlar. Takbir! Takbir! Takbir! Takbir! Takbir! O böyle deyip gidecek ve cihana adalet dağıtan bir kılıç bırakacak. O gün cihat kılıçlaydı. Ey benim Diyarbakırlı kardeşim. Şimdi cihat sadece kılıçla değil. Senin terinle, senin sesinle, senin kaleminle, senin arabanla, senin evinle, senin paranla, senin ilminle, senin gayretinle. Allah yolunda mücadele devam ediyor. Eğer sen Halid'in evladı olmak istiyorsan, eğer sen... 21. asırda Halid gibi olmak istiyorsan yapacağım budur. Şimdi ben 5 tane size cümle emanet edeceğim. 21. asırda Halid'in fethettiği topraklarda nasıl Halid olunur onu size anlatacak onu size gösterecek 5 cümleyi size emanet edeceğim. İnşallah alacaksınız bunları ve bunların muhasebesini yapacak bunun gereklerini yerine getirme adına gayret içerisinde olacaksınız nedir o beş cümle bir iman yolunda halit olmak uyumayan ve uyutmayan yiğit olmak demektir bir daha söyleyeyim mi iman yolunda halit olmak uyumayan ve uyutmayan Yiğit olmak demektir Ey benim Diyarbakırlı kardeşim imanını temsil edecek cesaretin var mı? Sen bunun sorgusunu yap İki Mute savaşında Halit olmak Sağına soluna bakmadan Sancağı alıp Hakkını yerine getirmek demektir Ey benim Ahmetli kardeşim Muhammed'i sancağı taşıyacak iraden var mı? Takvi. Bu iş irade işidir. İradeyi ortaya koyacaksın ki Halid'in ruhu toprağın altında var. Buraya imanın tohumunu eken sahabe onu da ekmiş. Sen onu ortaya çıkarma adına o iradeyi ortaya koyacaksın. Üçüncüsü Yermuk Muharebesinde harit Olmak Makama Komutanlığa Ganimete Takılmadan Vazife Adamı Olmaktır Her Şart Ve Durumda Görev insanı Olacak Aşkın Var mı Bu Cümleyi Bir Kez Daha Tekrar Ediyorum Hepimizin Sıkıntısı Var Şeytan Bizimle Uğraşıyor Kimimizi Kasayla Kimimizi Masayla Kimimizi Nisa'yla imtihan ediyor. İmtihan devam ediyor. O imtihandan yüz akıyla çıkmanın yolu Halid'in Yermuk Savaşı'nda verdiği bu mesajı duymaktır. Yermuk Muharebesi'nde Halid olmak makama, komutanlığa, ganimete takılmadan vazife adamı olmaktır. Her şart ve durumda ...görev insanı olacak... ...aşkın var mı? Allah o aşkı sizlere... ...nasip eylesin. 4. Ahmet fethinde... halit olmak... ...gayret ve sabır ile... ...çorak topraklara... ...tohum ekmektir. Bu topraklara tohum ekilmiş. Onları kurda kuşa... ...yem etmeyecek... ...bahçıvan olmaya... ...sevdan var mı? Eğer sevdan varsa... Bahçıvan olursan sen amedin bereketli toprağına sen bu tohumlardan çok meyve çıkarırsın. Beşincisi vefat döşeğinde Halit olmak, şehadet, şehadet deyip yanmaktır. Ey benim ametli kardeşim bir ömür şehadet talebinin arkasında olacak ve her gün duanın başına... Şehadeti koyacak ızdırabın var mı Allah o ızdırabı Hiçbirimizin yüreğinden Eksik etmesin Bir müjde veriyorum Bir sorumluluk hatırlatıyorum Sözlerimi bitiriyorum Sözün sahibi iman ettiğimiz peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Bize nakledilen kitap Tirmizi Nakleden sahabe Abdullah ibni bürde Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ashabımdan bir tanesi bir beldede vefat ederse yarın haşır günü kıyamet günü o meydana yürünürken benim o sahabem oranın halkı için bir kaid bir komutan aydınlatan bir komutan olarak diriltilecek Unutma. İstanbul ...Eba Eyyub el Ensar'ının arkasında yürüyecek o meydana. Adıyaman Safvan İbn Muattal'ın arkasında yürüyecek. Kıbrıs Ümmü Haram'ın arkasında yürüyecek. Çorum Amr İbn Madikerb'in arkasında yürüyecek. Antep ...Cerir İbn Abdullah'ın arkasında yürüyecek. Ya sen ya sen ey Diyarus sahabenin evladı Sen kimin arkasında yürüyeceksin biliyor musun? Herkes size imrenecek 500 tane komutanınız var 500 komutanın arkasında Haşır meydanına yürüyeceksiniz Muhammed'in sancağı Sizi karşılıyor Tekbir! Tekbir! Elinizi ayağınızı öpeyim. Ayağınızdaki toprağa yüz süreyim. Ne olur bu toprakların kıymetini bilin. Yeşeren şu ümit bu tohumculuklarını zayi etmeyin ve yarın haşır meydanına o 500 küsür sahabinin arkasında Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu Ekber diye yürürken tekbir tekbir, tekbir tekbir bu tekbirlerle yürürken iman ettiğiniz o peygamber gel gel 14 asır sonra Halid'in tohumunu zayi etmeyen mücahit deyip sizin alnınıza bir öpücü kondursun yarın Muhammed'in sofrasında, Resulullah'ın sofrasında, sahabenin sofrasında buluşma duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yer geçti idam sehpalarında zulme karşı durdular ametti yarlarında idamlara yürüyen kahraman diyar beki zulme karşı durdular ametti yarlarında idamlara yürüyen kahraman diyar beki. Yüklenen çile kesim ezilen maslumların kurtuluşu meciğiz. Peygamber sancağından kopmayan diyar bekir, ezilen maslumların kurtuluşu meciğiz. Peygamber sancağından kopmayan diyar bekir. Ağzından da yatan kardeşlerime Kavuştur yarabb bizi, fetihle diyarına Mecnun'un leylasısın, sevdamsın diyar Bekir Kavuştur yarabb bizi, fetihle diyarına Mecnun'un leylasısın, sevdamsın diyar Bekir Hijt hazar nefribin, hazarik sahabibin, be aşka be dora amet. Lajkerin vektir evaz, jicho la ardah hijaz, buqumandar ya iyz, haten dibun hazarek seh dibun ashqa pehim dibun quberdondora amen quberdondora amen leşkerin ve teidin baz ciçala erda injad quy mandari ya iyaz hatij bu fetha amen İyaz, Mu'az, Sa'id, Haldi, Kurri, Wali, Sabir, Kirin, Wan, Agir, Bersuru, Dariye, Ahmet İyaz, Mu'az, Sa'id, Haldi, Kurri, Wali, Sabir, Kirin, Wan, Agir, Bersuru, Dariye, Ahmet Bersuru, Dariye, Ahmet Surada, bajarda, bides biz bedad bin terkosurad ketin ovovajarda bides kız dine amen bides kız dine amen şirin dilaver biniz gin apehnder be izin orat be ekber fetihrine amen ve dessol pişti hicret ta İslamiyet denge kur'an hidayet bilinde bu yel âmet pişti hicret ta İslamiyet denge kur'an hidayet bilinde bu yel âmet bu Leman u biz tohpet sahaban şehit bundan serojan bu ne şeref bu ne şeref bu an şehidar ahmet riayet ve adalet diniz zam berakit avabı. Ehli Müslüman ban azize Şahban şibire kintizman layiqiwan be amet vadar ya hikve kir bi İslam uzafer kir millet ciddi kabul kir diyar be kir amet diyar be amet